Allah'ın gazabına sebep olan şeylerin peşine düştüler. Onun razı edecek şeyleri ise beğenmediler. Bu yüzden Allah da onların bütün işlerini boşa çıkardı. Yoksa kalplerinde hastalık, nifak bulunan münafıklar Allah'ın kalplerinde müminlere karşı duydukları kinleri açığa çıkarmayacağımızı zannediyorlar. Eğer dileseydik onları sana tek tek gösterirdik. Sen de onları simalarından tanırdın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 İyice belli olduktan sonra bile, Peygamberin karşısına çıkanlar, Allah'a yani, Allah'ın peygamberine, dinine asla zarar veremezler. Allah, onların işlerini heder edecektir. Ey iman edenler! Allah'a ve Rasûlüne itaat edin de, emeklerinizi boşa çıkarmayın. Kendileri inkâr edip, insanları da Allah yolundan çeviren, sonunda da,